Birbiriyle hiçbir şekilde görüşmeyen eşlerin nikahı ne kadar süre sonra düşer ya da böyle bir nikahın bozulma durumu söz konusu mudur? Birbirleriyle görüşmeyen eşlerin nikahı düşmez. Öncelikle bunu ifade edelim. Evet hocam. Ama halk arasında efendim işte dört ay bir araya gelmezlerse bunların nikahı düşer diye bir algı var. Bu kesinlikle doğru değildir. Bunun bir dini temeli yoktur. Eşler e, belki gurbet diyarında yaşayabilir. Yani eş burada olabilir. E, yani hanım burada olabilir. Hı hı. Beyi diyelim ki e, Kastamonu'da atıyorum. Yani Kastamonu'da olabilir. Belki 6 ay sonra gelebilir. Veya yurt dışında çalışabilir. 2 yıl sonra gelebilir. 4 yıl sonra gelebilir. Yani eşler uzun süre, Birbirleriyle görüşmediler diye, yüz yüze görüşmediler diye, telefonla bile görüşmeseler, mektuplaşmasalar bile eşler birbirleriyle görüşmediler diye nikahları düşmez.